diyordu. Vallahi de biz onu görmedik. Diyorlardı. Büyük bir çöküntü içindeydiler. Sanki görme özellikleri alınmış... ...ve etraflarına baktıkları halde Allah Resulü'nü görememişlerdi. Ellerini başlarına götürüp... ...birbirlerine bakıştılar. Gerçekten de adamın söyledikleri doğruydu. Hemen üstlerindeki toz toprağı silkeleyip temizlemeye başladılar. Çok geçmeden mesele... Kureyş arasında da duyulmuş, ölüm müjdesini bekleyen diğer ileri gelenler, Efendimizin hicret ettiğinin haberiyle yıkılmışlardı. Bütün ağa takımı birden hane-i saadete hücum etmişti. Kapıyı aralayıp da içeri girdiklerinde bir anlık nefes aldılar. Zira yatak boş değildi. Dışarıda kendilerini ayıplayıp kızan adamlarına inat, fısıltıyla... ''İşte Muhammed, şu örtünün altında'' diyerek bunca endişenin yersiz olduğunu söylemeye başlamışlardı. Ancak bu da uzun sürmedi. Çünkü bu kadar insanın içeri girmesiyle ayağa fırlayan Hz. Ali, meydan okurcasına karşılarında duruyordu. İkinci büyük şoktu bu onlar için. Hiddet ve hışımla... Muhammed nerede? Muhammed nerede? Nerede? Nerede? O nerede dedim? diye nerede? sormaya başladılar. O konuda herhangi bir bilgim yok. Cevabını verdi Hazreti Ali. Yine kaybeden onlar olmuştu. Aldıkları cevapta daha da sinirlenmiş, Aa! etrafa tehditler yağdırıyorlardı. <gülüyor> Hazreti Ali'yi de bırakmak istemiyorlardı. Önce bir miktar itip kakıştırdılar <gülüyor> ve ardından da tutup Kabe'ye kadar getirdiler. <gülüyor> Belki yolcuların yerlerini söyler. ...ve kendilerine bir ipucu verir diye bir müddet ona hapsettiler. Ancak ne kadar zorlasalar da... ...istedikleri cevabı alamayacaklarını anlamışlardı. Hem Hz. Ali'yi serbest bırakmamak kendi aleyhlerindeydi. Çünkü o kendilerine ait emanet malları dağıtmak için geride kalmış... ...ve şimdi de bu emanetleri sahiplerine geri verecekti. Ümmetin firavunu Ebu Cehil bu lakabı ne kadar hak ettiğini gösterircesine şöyle ilan ediyordu. Muhammed'i ölü ya da diri getirene yüz deve benden. Tam yakaladık derken, ellerinden kaçırdıkları Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir'i tamamen kaybetmek üzerelerdi. Belli ki sadece kendileri bu işin üstesinden gelemeyeceklerdi. Onun için Ebu Cehil'in bu yaklaşımına herkes sahip çıkacak ve başlarına konulan bedel her ikisi için de ölü ya da diri getirene yüzer deve olarak resmiyet kazanacaktı. Aynı zamanda Ebu Cehil aklını kullanmasını bilmese de zeki bir insandı. Hiç vakit geçirmeden Hazreti Ebu Bekir'in evine geldi. Kapıyı açan Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'yı. Babasının nerede olduğunu sordu önce. Babasının nerede olduğunu bilmediğini söylüyordu Hazreti Esma. Ebu Cehil'e göre onun bilmemesine imkan yoktu ve aldığı cevapla küplere binen Ebu Cehil, Hazreti Esma'nın yüzüne öyle bir kapat indirdi ki şiddetinden Hazreti Esma'nın kulağındaki küpe kopup yere düşecekti. Halbuki o günkü toplumun genel teamüllerine göre onun gibi genç ve aynı zamanda hamile bir kadına böyle bir hareket normal şartlarda da ayıp karşılanırdı. Ama bu Ebu Cehildi. Hazreti Esma bu olayın etkisinden yıllarca kurtulamayacak ve kendisine hatırlatıldığında ise Ebu Cehil için pis ve haddi aşmış bir adam diyecekti. Takvimler sefer ayının 27'sini gösteriyordu. Gecenin karanlığında Hz. Ebu Bekir'in evinden başlamıştı mukaddes göç. Ancak istikamet ashab-ı kiramın gittiği yön olan Medine yerine Yemen istikametindeki Sevr Dağı'nı gösteriyordu. Yaklaşık 8 kilometrelik bu yol alınacak ve emsallerine nispetle daha yüksek büyük taşlarla dolu ve yolları engebeli olan Sevr'e tırmanılacaktı. Ayrıca bunu yaparken Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar uzun yola arkasındakilerin kendisine ulaşma isteklerine ve yol şartlarının aleyhte birleşmesine rağmen ayaklarının ucuna basmaya çalışıyor ve böylelikle de arkasında kalıcı bir iz bırakmamayı amaçlıyordu. Demek ki tedbir adına bir manevraya daha ihtiyaç vardı. Bir müddet burada kalınacak ve Mekke'de olup bitenler Buradan seyredilecekti. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dışında bile kendisini hayat hakkı tanımak istemeyeceklerini biliyor ve köyünü terk ettiğini öğrenir öğrenmez de izini takip ederek maksadına ulaşmasına müsaade etmeyeceklerini tahmin ediyordu. Zira Kureyş ashab Muhammed'in Medine'ye gittiklerini biliyor ve sonradan bu tarafa yönelenleri de yakın takibi alıp geri çevirmek için. ...olmadık yöntemlere başvuruyordu. Hazreti Ebubekir'in hassasiyet ve çabalarına diyecek yoktu. Başına bir şeyler gelir diye Efendimizin üzerine tir tir titriyor... ...bazen önüne geçip öyle yürürken zaman zaman da arkada kalarak onu takip ediyordu. Onun bu halini fark eden Efendimiz soracaktı. ''Ya Ebubekir, Bekir, sana ne oluyor da bazen önümde, bazen de arkamda yürüyorsun?'' Ya Resulallah. Arkadan bir tehlike gelip gelmediğinden emin olmak için... ...arkanızdan yürüyor. Önünüzde gözcüler olabileceğinin endişesiyle de... ...önünüze geçiyor. Bu hassasiyete karşılık efendimiz... Ya Eba Bekir. Senin yanında... ...benden daha sevimli başka bir şey var mı dersin? Sıddık-ı Ekber'e yakışır bir cevabın gelmesi gecikmeyecekti. Hayır ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki senin başına bir musibet gelmektense ben senin uğrunda canımı verir. O musibetin benim başıma gelmesini isterim. Zirvedeki mağaraya önce Ebu Bekir girmeliydi. Zira karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluğu önce kendi sinesinde söndürüp Habibine herhangi bir zararın gelmesine engel olmalıydı. Hazreti Ebu Bekirce bir hassasiyetti bu. Bütün telaşı insanlığın eminine bir tozun dahi konmasını istememesinden kaynaklanıyordu. Bu yüzden üstündeki libasını parçalamıştı. Zararlı hayvanların Allah Resulüne ilişmemeleri için deliklerini kapatıyordu. Kapatamadığı iki delik kalmıştı. Bunlar için de bir çözüm üretmiş, ayağının biriyle birini, diğeriyle de öbürünü kapatarak efendisini buyur etmişti. Hazreti Ömer'in yıllar sonra mağaradaki o gecesine bütün amelimi verirdim diyerek gıptayla baktığı Hazreti Ebu Bekir ayağıyla kapattığı delikten yılan sokmuş ne? ama o efendimizi rahatsız etmemek için dişini sıkıp bir kez olsun ah etmemişti nihayet gözünden akan yaş ve alnından dökülen soğuk terler efendimizin dikkatini çekip de sana neler oluyor ya Eba diye sebebini sorduğunda anam babam sana feda olsun ya Resulallah yılan soktu bunu söylerken de üzerinde olabildiğince bir mahcubiyet hakimdi. Kendisine ait bir durumdan dolayı Efendimizin üzülmesini ve kıymetli zamanını böyle bir meseleyle meşgul etmeyi istemiyordu. Bunun üzerine Efendiler Efendisi yaranın üzerine hafifçe tükürüğünü serpecek ve ardından da şifa bulması için Rabbine dua edecekti. Bir anda her şey yeniden normale dönüvermişti. Sanki bu hadise hiç olmamış gibiydi. Çünkü Ebu Bekir'de acı adına hiçbir şey kalmamıştı. Bu arada bir örümcek işe koyulmuş, atkılarını örerek mağaranın önünde ter döküyordu. Bir de iki tane güvercin gelmiş ve burada yuva yapmıştı. Aynı zamanda mağara girişinde bir ağaç büyümeye başlamış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde perdedarlık yapıyordu. Belli ki Allah Celle Celaluhu Habibi Ekremini kimseye bırakmayacak... ...ve bizzat kendisi koruyup kollayacaktı. İz sürenler sevrede tırmanmış... ...burada olabileceği endişesiyle mağarayı kontrole gelmişlerdi. Girişteki güvercinlerle büyüyen ağaçları ve örümcek ağını görünce... ...aralarından birisi gayri ihtiyari şunları söyleyecekti. Baksana şu örümcek ağına. Sanki Muhammed daha dünyaya gelmeden önce örülmüş gibi. İçeride olması mümkün değil. Evet olamaz. Öbürleri de farklı düşünüyordu. Ve örümcek ağları arada incecik bir perde kalmasına rağmen Allah Celle Celaluhu Resulünü korumuş ve onlar da elleri boş geri dönüyorlardı. Mağaranın içinde ise müşriklerin bir mızrak boyu mesafeye yaklaştıklarını görüp seslerini duyan Hazreti Ebu Bekir yine soğuk terler döküyordu. Deli danalar gibi burnundan soluyan bu gözü dönmüşlerin ayaklarını gören Ebu Bekir radiyallahu anh Ya Resulallah ''Şayet birisi eğilip de ayağının hizasından içeriye bakıverse ayaklarının dibinden bizi rahatlıkla görecekler.'' ''Sen benim kardeşimsin'' dediği mağara arkadaşını teselliyi yine Allah Resulüne kalmıştı. ''Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında niye endişe duyuyorsun ki ya Eba Bekir?'' Bunu diyen Resulullah'tı. Allah'ın en sevgili kuluydu. Ve onu insanlardan gelecek zararlara karşı koruyacağını bizzat o Celle Celaluhu bildirmişti. Kendinden emin konuşuyordu. Zira biliyordu ki Kureyş anlamayıp ona yardımcı olmasa da Allah Celle Celaluhu vaktiyle bütün elçilerine yardım ettiği gibi son nebisine de yardımcı olacak ve üzerine indirdiği sekine ve huzurla destekleyip gözlerin göremeyeceği ordularla inayette bulunacaktı. Hz. Ebu Bekir de biliyordu. Ama bu bilmek, olayın bütün sıcaklığıyla yaşandığı zamanda karşılaşılan endişeleri gidermeye yetmiyordu. Bütün endişesi, Efendiler Efendisi'nin başına gelmesi muhtemel sıkıntılar içindi. Zira o kendi başına gelebilecek her türlü meselenin sadece bir kişiyle sınırlı kalacağını ancak söz konusu meselenin Efendimiz'i hedeflemesi durumundaysa bütün insanlığı hedefleyeceğinin hassasiyetini ortaya koyuyordu. Nihayet mağara önüne gelenler de geri dönmüşlerdi ve artık yol bir nebze olsun emniyet vaat ediyordu. Üç gün beklediler burada. Bu süre içinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sık sık dışarı çıkıp etrafı gözlüyordu. El etek çekilince oğlu Abdullah da yanlarına geliyor ve Mekke'de olup bitenlerin haberini getiriyordu. Derken Amirle birlikte rehber Abdullah İbni Uraykıt da gelmiş, kendilerini Medine'ye taşıyacak olan develeri beraberinde getirmişti. Develeri teslim alan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh en güzel ve bakımlı olanını Efendimiz'e takdim etti ve ''Anam babam sana feda olsun, bin ya Resulallah'' dedi. Beklemediği bir tepkiyle karşılaşacaktı. Ben bana ait olmayan deveye binmem. Hazreti Ebu Bekir bu durumda Sıddık vasfına uygun hareket edecek ve ''Anam babam sana feda olsun, o senindir ya Resulallah'' diyecekti. Fakat bu da çözüm olmamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ısrarlıydı. Hayır, ancak satın aldığın değeri sana ödemek şartıyla. Mecburen anlattı Ebu Bekir. Bunun üzerine Habib-i Zişan, ben de onu bu bedele senden aldım buyurdu ve böylelikle hicret gibi önemli bir dönüm noktasında ümmete kalıcı bir mesaj daha sunulmuş olunuyordu. Mekke'den gelen haberler arama taleplerinin ilk günküne nispetle kısmen de olsa şiddetini yitirdiğini söylüyordu. Demek ki artık ayrılık vakti gelmişti. Rebiülevvel ayının ilk ışıklarıydı. Yine bir pazartesi sabahı erkenden mağaradan ayrılacak. Önce sahil tarafından batıya, ardından da Kızıl Deniz cihetinden asıl hedefleri olan Medine istikametine doğru yol almaya başlayacaklardı. Mekke, Medine arasında normalde alışık olunmayan bir yoldu bu. Sevr'den başlayıp da Ufsan, Emej Kudeyd, Harrar, Seneyye, Mercah, Züludayveyn, Zikeşer, Cedacit, Ecred, Abayid, Face, Arç, Ayr, Rism ve Kuba güzergahında Tam bir hafta sürecek bu çileli yolda Allah Resulü'nün yanında Abdullah İbni Uraykıt, Amir İbni Füheyre ve bir de Sadıkyar Hazreti Ebubekir Bekir bulunuyordu. sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son kez Mekke'ye doğru yöneldi. Belli ki içine peygamberlerin uğrak yeri yeryüzündeki ilk binanın sahibi ve kendisinin de ikizi sayılan bu beldeden ayrılığın hüznü çökmüştü. Adeta yüreğini bırakıp da gidiyordu. Halbuki vahiy geleceği ana kadar kırk yıl beklemiş... Ve bu süre içinde de sıklıkla Hira'ya çıkıp oradan Kabe'nin kendine yakışır bir şekilde ibadet-ü taatla bütünleşebilmesi için dualar etmiş, istikbali seyrede almıştı. Kolay değildi. Allah'ın en sevgili kulu ve peygamberlik zincirinin son halkası Habibi Zişan Hazretleri Allah'ın evinden ayrılmak zorunda kalıyor ve başka bir beldeye doğru yol alıyordu. Artık Mekke'ye atfedilen son nazarlardı bunlar. Ve adeta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile konuşuyordu. Hazreti Ebubekir de dikkat kesilmiş bu sessiz muhavereye şahit oluyordu. Dudaklarından şu cümleler dökülecekti. Vallahi deyim Mekke. Ben senden ayrılmak zorunda kaldım. Şüphe yok ki sen Yeryüzünde Allah'a en sevimli olan beldesin Allah'ın sana özel lütufları var Allah'a emin olsun ki Senin ehlin buradan beni çıkarmaya zorlamasaydı Asla seni terk edip dışarı adım atmazdım Ondan sonra da başta Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed, onun sadık yari Hazreti Ebubekir Bekir ve Mekkeli müşrik rehber Abdullah İbni Ureykıt yola koyuldu ve sahil tarafını takip ederek Medine istikametinde mesafe almaya başladılar.